1022 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir sahabilerden birinin cezalara kesin olarak inanmaları, İbni Habib bin Damre şöyle anlatıyor, Ebu Bekir Sıddî'in bir oğlunun vefatında ben de oradaydım, çocuk durmadan yastığına bakıyordu, onun vefatından sonra orada bulunanlar Ebu Bekir'e, oğlun durmadan yastığa bakıyordu, acaba onun altında bir şey mi var, dediler, yastık kaldırıldığında altında beş veya altı dirhem para bulunduğu görüldü, bunun üzerine Ebu Bekir Sıddiq elini dizine vurarak, ina ve ina ileyhi raşun, biz Allah içiniz ve ona dönücüleriz, ey yavrum, bu paraların senin derini kapsayacağını zannetmiyorum, dedi.